5 Ocak 1935 doğumlu İranlı şair, yazar, oyuncu, yönetmen ve ressamdır Firu Ferruhzat. 13 Şubat 1967'de aramızdan ayrılan Firu, İran'ın 20. yüzyılda yetiştirdiği en önemli kadın şairlerdendir. Babası Muhammed Ferruhzat'la annesi Turan Veziri Teber'in yedi çocuğundan üçüncüsüydü. Mahalle mektebinde 9. sınıfa kadar devam ettikten sonra kız sanat okuluna gitti. Burada resim, dikiş, nakış ve el sanatları öğrendi. Hicivci şair Firu, 16 ya da 17 yaşlarına geldiğinde Perviz Şapur'la evlendi. Eğitimine kocasının yanında Ahvaz'da devam etti. Bir yıl sonra tek çocuğu olan Kamyar'ı dünyaya getirdi. Evliliğinden iki yıl sonra, 1954 yılında Firu eşinden ayrıldı. Mahkeme Kamyar'ın velayetini babasına verdi. Tüm gün ağladım aynada. Penceremi ağaçların yeşil düşüne açmıştı bahar. Gövdem sığmıyordu yalnızlığın kozasına. Ve kokusu kağıtlardan örülmüş tacımın kaplamıştı gökyüzünü baştan başa o güneşsiz ülkenin. Yapamıyordum artık, yapamıyordum. Sokağın sesi bastırıyordu birden. Ve kuşların sesi, kayboluşunun sesi, paltoluk çocuk kumaşı toplarının... Şamatası çocukların, iplerin ucunda yükselen uçurtmaların dansı, sabun köpükleri gibi. Ve rüzgar, sevişmenin en derin ve karanlık anında esmeye başlayan rüzgar. Zorluyordu, surlarını güvenimin sessiz kalesinin. Kendi adıyla çağırıyordu yüreğimi, çok eski çatlaklardan sızarak. Bütün gün gözlerimi diktim gözlerine yaşamın. O korkak ve kaygılı gözlere, bakışımdan kaçan ve yalancılar gibi gizleni veren göz kapaklarının tehlikesiz sığınağına. Hangi tepe, hangi doruk, tümü dolambaçlı yolların bir kavuşma noktası ve son. Bulmuyorlar mı o soğuk ve yok edici ağızda? Ve ne derdiniz bana ey yalın ve aldatıcı sözcükler? Ne verdiniz tenin ve isteğin kaçışından başka? daha da yalancı olmaz mıydı başıma koyduğum ve kokular saçan, kağıttan yapılmış taçtan daha yalancı saçlarıma iliştirdiğim bir çiçek. Nasıl da tutuldum çölün ruhuna ve uzaklaştırdı beni ayın büyüsü sürünün inançlarından. Nasıl büyüdü yüreğimin yarım kalmışlığı, tamamlayamadı bir türlü hiç olan yarım öbür yarımı. Durdum nasıl, ve gördüm kayıyor ayaklarımın altındaki toprak Ve geçmiyor tenimin bomboş bekleyişine sıcaklığı tenimin Hangi tepe hangi doruk Koruyun beni ey kaygılı ışıklar Aydınlık evler Çamaşırların ıtırlı tütsülerle güneşli çatılarında salındığı Koruyun beni ey olgun ve saf kadınlar Parmakları çocuğun Zevkten çıldırtıcı kıpırtılarını izleyen tenleri üstünde. Göğüslerinden süt kokusuyla karışık taze esintiler gelen. Hangi tepe, hangi doruk? Beni koruyun ey ateş dolu ocaklar, uğur boncukları. Karanlık mutfaklardaki türküsü bakır kapların. Yüreği biraz sıkkın, mırıltısı dikiş makinalarının, Kavgası sürüp giden süpürgelerle halıların. Koruyun beni ey tutkulu aşklar Yatağımızı üremenin acı isteği Cadı suları ve kan damlalarıyla donatıyor Bütün bir gün boyu Bütün bir gün Terk edilmiş Terk edilmiş bir ceset gibi su yüzünde İlerledim ürkütücü kayalıklara En derin deniz mağaralarına Ve en etobur balıklara Durmadan gerildi sırtımın incecik omurgası Bir ölüm duygusuyla Yapamıyordum, artık yapamıyordum Yatsıyarak yükseliyordu yoldan ayak seslerim Daha büyüktü umutsuzluğum sabırdan Ve geçiyordu bahar O yemyeşil düş Penceremden sesleniyordu yüreğime Bak Hiçbir zaman ilerlemedin Battın sen Bütün o çılgınlıklardan sonra Ah yazık İnanasın Gelmiyor akıllanmışım Sanki o bende ölmüş Ve ben bu yüzden Yorgun, suskun ve bomboşum Her an sorup duruyorum Aynaya kederli Neyim artık neyim gözünde Ve aynada görüyorum ki Eski benden kalmamış bir gölge bile Yollar amıyorum gündüzün şehrine Kuşku yok ki bir mezarın derinlik yerinde uykudayım Cevherim var fakat onu korkudan Gönlümün bataklıklarında saklamaktayım Gönlümünü batıklıklarında saklamaktayım Firu evliliğini bitirdikten sonra Tahran'a geri dönüp şiir yazmaya devam etti. Esir adını verdiği ilk kitabını o dönem yayınladı. 1958 yılında İbrahim Gülistan'la tanışıp 9 ayını Avrupa'da geçirdi. Şair bu dönemde yaşamının esin kaynağı olan şiirlerine devam etti ve hızla iki kitabını daha piyasaya sürdü. Bunlardan ilki duvar, diğeri de isyandır. O zaman güneş soğudu ve bereket topraklardan gitti ve çöllerde yeşillikler kurudu ve balıklar denizlerde kurudu ve toprak ölülerini kabul etmez oldu artık. Bütün solgun pencerelerde gece belirsiz bir düşünce gibi birikiyor durmadan ve taşıyordu ve yollar sonlarını karanlığa bıraktılar. Kimse aşkı düşünmez oldu. Kimse düşünmez oldu yengiyi. Kimse. Hiçbir şey düşünmez oldu artık. Mağaralarında yalnızlığın uyumsuzluk doğdu. Afyon ve esrar kokusuyla kan. Başsız çocuklar doğdu gebe kadınlardan. Koştular mezarlara sığındılar. Beşikler utançlarından. Kötü günler geldi ve karanlık yenilince ekmeğe şaşırtan gücü Tanrı elçiliğinin kaçtılar adanmış topraklardan aç ve sefil peygamberler. İnsanın kaybolmuş kuzuları, çobanın seslenişini duymaz oldular. Çöllerin cennetinde. Aynaların gözlerinde sanki tersine yansıyordu renkler, kıpırtılar, davranışlar, görüntüler... Bir şemsiye gibi tutuşuyordu başlarında aşağılık soytarıların Utanmaz yüzlerin Hayat kadınlarının Tanrının o kutsal ışık çemberi Bataklıkları alkolün avulu buharlarıyla buruk Çekti derin köşelerine Durgun aydınlar yığınını kemirdi açgözlü fareler Altın yapraklarını kitapların Eskimiş raflarda, dolaplarda Güneş ölmüştü Güneş ölmüştü ve yarın uslarında küçük çocukların yitik, belirsiz bir kavramdı. Defterlerine sıçrayan kapkara iri bir mürekkep lekesiyle anlatıyordu çocuklar, tuhaflığını bu eskimiş sözcüğün. Zavallı halk, yüreği ölgün, bitmiş, dalgın, huzursuz ağırlığı altında ölü gövdesinin. Bir yerden bir yere sürünüyordu ve önlenmez cinayet isteği durmadan büyüyordu ellerinde. Kimi zaman ufacık bir kıvılcım, bu cansız ve sessiz topluluğu ta içinden dağıtıyordu birden. İnsanlar saldırarak birbirlerine, biri karısının boğazını kör bir bıçakla kesiyordu. Bir ana birer birer çocuklarını tandırın ateşine atıyordu. Boğulmuş kendi korkularında ürkütücü duygusu suçluluğun. Öldürdü, öldürdü kör ruhlarını ve çocukları. Ne zaman bir tutsak asılırken dar ağacının yağlı halatı, korkudan kasılan gözlerini sıkarak dışarıya fırlatsa, onlar dalardı içlerine. Şehvetle titreyen bir düşünceden gerilirdi yaşlı, yorgun sinirleri. Ama her zaman alanın kıyısında bu küçük canileri görürdün. Durmuşlar ve dalgın bakıyorlar. Foskeylerden suyun durmaksızın akışına ola ki gene de arkasına ezilmiş gözlerinin ve donmuş derinlerde yarı canlı bir küçük şey karışık kalmıştır. Güçsüz bir çırpınışla istiyordu inanmayı su sesinin doğruluğuna. Ola ki ola ki ama ne sonsuz boşluk. Güneş ölmüştü. Kim bilebilirdi artık yüreklerden kaçan o üzgün güvercinin inanç olduğunu? Ah, tutsan sesi, büyüklüğü senin umutsuzluğunun, ışığa bir küçük yol açmayacak mı bu uğursuz gecenin bir köşesinden? Ah, tutsan sesi. Ölürsen yıldızlıktan ve senin kötü kalbinden, fikrimin dikenlerinden batıyorsun hala irden Yok. Sakın gelme istemem Çok korkuyorum senden Bu muhammalı halden Çek çıkar elini kalbimden cüzam hastalarını ve onların sorunlarıyla ilgili olarak Tebriz'de bir film yaptı. 1962 yılında Kara Ev adını verdiği filmiyle dünyanın pek çok yerinde ödüller kazandı. Film çekimi sırasında cüzamlılar evinde tanıştığı Hüseyin Mansur isimli çocuğu evlat edindi. 1963 yılında Yeniden Doğuş adlı eserini yayınladı. Artık şiirde olgunlaşma dönemindeydi ve sanatsal düzeyi yüksek şiirler yazıyordu. Bu kitabıyla şair İran şiirinde derin ve etkileyici değişikliklere yol açmıştı. Yeniden merhaba diyeceğim güneşe, gövdemde akan nehirlere, bulutlar gibi uzayıp giden düşünceme, benimle birlikte kuru mevsimlerden geçen bahçemdeki ağaçların hüzünlü büyümesine, Gecenin kokusunu hediye eden kargalara Yaşlılık biçimim olan ve aynada yaşayan anneme Tekrarlanan şehvetimle döllenen yeryüzüne Yeniden merhaba diyeceğim Geliyorum, geliyorum Geliyorum saçlarımla yeraltı kokularının devamı Gözlerimle karanlık tecrübesiyle Duvarların ötesinden kopardım dallarımla Geliyorum, geliyorum Geliyorum ve aşkla dolu avluda bekleyen kıza yeniden merhaba diyeceğim. Yeni tanıştık belki de ama kim bilir belki de hep vaydın. Eşlik ediyordum Sessiz ve sensice Belki de Şimdi şimdi anlıyorum Kurnazca ayırdın Beni belki de Lime lime Sordun Sevdiklerimi Belki de Yalnızlığım Yaşamak zorunda oldum beraberimsin. yalnızlığım. Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin. Yalnızlığım, bugünüm, yarınım, sen benim yüzüm. Tek bile bildiğim Sen benim vazgeçilmezimsin Senin olmamı istedim Ama belki de Aşık gibi inatla bunca zaman Kendine sakladım Belki de Bir tohum gibi serpildin Filizlendin Ben oldum belki de Yatağımı bile Paylaşabilmek için Benimle Ya yani Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin yalnızlığım Kanımsın, canımsın, sen benim çaresizliğimsin yalnızlığım Bugünüm, yarınım, sen benim hüzünlerimsin yalnızlığım Tek bilebildiğim sen benim, vazgeçilmezimsin. Firu, 13 Şubat 1967 tarihinde öğleden sonra saat 14.30'da stüdyoya gitmek için hızla seyir halindeyken, karşısına çıkan okul aracına çarpmamak için direksiyonu kırdı, aracından fırlayıp boynunun kırılmasıyla... 32 yaşında hayata gözlerini yumdu ve bu genç yaşında aramızdan ayrıldı. Modern İran şiirine önemli katkılar sağlayan şairin ölümünden sonra çalışmaları Soğuk Mevsim adı altında bir kitapta toplandı. Michelle Hillman, Yalnız Kadın adıyla onun hayatı ve şiirlerini 1987 yılında yayınladı. Şairin şiirleri ve yaşamı hakkında daha pek çok makale ve kitap yayınlandı, hayatı filme çekildi. Ve bu benim. Yalnız bir kadın. Soğuk bir mevsimin eşiğinde. Yeryüzünün kirlenmiş varlığını anlamanın başlangıcında. Ve gökyüzünün yalın ve hüzünlü umutsuzluğu ve bu beton ellerin güçsüzlüğü. Zaman geçti. Zaman geçti ve saat dört kez çaldı. Dört kez çaldı. Bugün Aralık ayının yirmi biridir. Ben mevsimlerin gizini biliyorum ve anların sözlerini anlıyorum. Kurtarıcı mezarda uyumuştur ve toprak, ağırlayan toprak, dinginliğe bir belirtidir. Zaman akıp geçti ve saat dört kez çaldı. Sokakta rüzgar esiyor. Sokakta rüzgar esiyor. Ve ben çiçeklerin çiftleşmesini düşünüyorum. Cılız. Kansız saplarıyla goncaları. Ve bu veremli yorgun zamanı. Ve bir adam ıslak ağaçların yanından geçiyor. Damarlarının mavi organı, ölü yılanlar gibi boynunun iki yanından yukarı süzülmüştür. Ve allak bullak şakaklarında okanlı heceyi yineliyorlar. Selam, selam. Ve ben çiçeklerin çiftleşmesini düşünüyorum. Soğuk bir mevsimin eşiğinde, Aynaların ağıtı topluluğunda ve uçuk renkli deneyimlerin yaslı toplantısında ve suskunluğun bilgisiyle döllenmiş bu gün batımında gitmekte olan o kimseye böyle dayançlı, ağır, başıboş, nasıl dur emri verilebilir? O adama nasıl diri olmadığı söylenebilir? Hiçbir zaman diri olmadığı. Sokakta rüzgar esiyor. İnzivanın tekil kargaları sıkıntının yaşlı bahçelerinde dönüyorlar. Meverdivenin boyu ne kadar kısa. Onlar bir yüreğin tüm saflığını kendileriyle masallar sarayına götürdüler. Ve şimdi artık nasıl birisi dansa kalkacak ve çocukluk saçlarını akan sulara dökecek ve sonunda koparıp kokladığı elmayı ayakları altında ezecek. Sevgili, ey biricik sevgili... Ne de çok kara bulut var güneşin konukluğunu bekleyen Uçuş düşlediğin bir yolda bir gün o kuş belirdi Sanki yeşil hayal çizgilerindendi Esintinin şehvetinde soluyan taze yapraklar Sanki pencerenin lekesiz belleğinde yanan o mor yalaz Lambanın masum düşüncesinden başka bir şey değildi Sokakta rüzgar esiyor Bu yıkımın başlangıcıdır senin ellerinin yıkıldığı günde rüzgar esiyordu. Sevgili yıldızlar, kartondan yapılı sevgili yıldızlar. Gökyüzünde yalan esmeye başlayınca artık yenik peygamberlerin surelerine nasıl sığınılabilir? Biz binlerce bin yıllık ölüler gibi birbirimize varırız ve o zaman güneş cesetlerimizin boşa gitmişliğini yargılayacak. Ben üşüyorum. Ben üşüyorum ve sanki hiçbir zaman ısınmayacağım, sevgili. Ey biricik sevgili, o şarap meğer kaç yıllıkmış. Bak, burada zaman nasıl da ağır ve balıklar nasıl da benim etlerimi kemiriyorlar. Neden beni hep deniz diplerinde tutuyorsun? Ben üşüyorum ve sedef küpelerden nefret ediyorum. Ben üşüyorum ve biliyorum. Çıklak heykeller Bir kere duyursam Güzelliğini tadını Sonra oturup Öngür öngür Boş geçirdim Bağırmadığım günlere Kiraz mevsimini Sevişme vakti olduğunu Kiraz mevsimini Sevişme vakti olduğunu Sana nasıl bulsam nasıl Kazanmak değil, sevişme vakti olduğunu, sevişme vakti olduğunu. Çalsam Anlatsam Şu kiraz nefsini Para kazanmak değil Sevişime vakti olduğunu Sevişime vakti olduğunu. Bu şiirlerinde kadınların sorunlarını ele almakta, İran toplumunun kadınlara karşı uyguladığı ayrımcılığı eleştirmektedir. Bu fikirleri zaman zaman şiddetli tartışmalara yol açmıştır. İran'da kadınların yaşamlarının daha iyi hak ve koşullara kavuşmasını savunmaktaydı. Dönemindeki şahın despotluğuna da karşı çıkmıştı. Şiirleri kimi zaman İran toplumunca erotik bulunmuştu. İranlı yönetmen Abbas Kiya 1999 yapımı Rüzgar Bizi Sürükleyecek filminin adı şairin bir dizesinden alıntıdır. Şair 1962 yılında yaptığı belgeselle İtalya Belgesel Filmler Festivali'nde birincilik, 63 yılında Kara Ev filmiyle Almanya'daki festivalde en iyi film ödülünü almıştır. Sessiz cuma, terk edilmiş cuma, eski sokaklara benzer hüzünlü cuma, hastalıklı tembel cuma, sünen sinsi esnemeler cuması, bekleysiz cuma, teslim olmanın cuması. Boş ev, sıkıntılı ev, gençliğin baskınına kapalı ev, karanlık ev ve güneşin hayali ev, yalnızlık, fal ve kuşke evi. Perde, kitap, dolap ve resimler evi. Ah, nedenli dingin ve gururla geçiyordu, garip bir su akıntısı gibi. Bu terk edilmiş sessiz Cuma'larda, bu sıkıntılı evlerde benim yaşamım. Ah, nedenli dingin ve gururla geçiyordu. Yalnasım, yalnasım. Söyle İstanbul, şimdi mutlu musun? Yalnızız, yalnızız, bütün olanlardan sen sorumlusun. Sahiller çay bahçeleri denizin sesi adalar yalılar köşkler gösteriş hepsi vitrinler meydanlar yollar onları da yalan kandırdın ha. İstanbul Hepimizi Gün bitti Dağıdı Herkes Sığındı birden Kırk kilitli Kapıların Ardına Bir mahrem Örtü Dokundu Siyah geceden Kardeşem yalnızım, yalnızım, söyle İstanbul şimdi mutlu musun? Burum işler pazar ekleri gösteriş hepsi şarkılar şiirler sazlar onlar da yalan kandırdın Ah İstanbul hepimizi Kilitli kapıların ardına Bir mahrem örttü dokundu siyah geceden Büründün muhteşem yalnız Maya'ya